Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz Sevgili dinleyicilerimiz merhaba. Bir Sanat ve Sanatçılar programında yine birlikteyiz. Biliyorsunuz bu programımız sanatın çeşitli dallarında e, odala emek vermiş, tanınmış, e, uzun süre Odal'a hizmet etmiş sanatçılarımızı ağırlıyor. Tiyatrodan edebiyata, baleden operaya, fotoğraf sanatından heykel, seramiğe uzanan bir program bu. Bu haftaki konuğumuz fotoğraf sanatçımız Sayın İsa Çelik. İsa abi hoş geldiniz. Merhaba. Şimdi efendim hemen şuradan başlamak istiyorum Hı. İsa abi. Tam da orta yerinden sonra belki geriye ileriye doğru gideriz nasıl takdir ederseniz. ...sanatçı yapıtlarında ağırlıklı olarak insan konusunu işledi diyor... ...bütün incelemeciler sizin eserleriniz üzerine. Hı hı. Şimdi isterseniz buradan girelim, Tabii. Ee, sonra e, bu fotoğraf sanatına e, ilk başladığınız yıllara dönelim... ...tekrar ileriye gelelim. Tabii. Şimdi biz bu dünyada yalnız başımıza yaşamıyoruz. Ee, kuşlarla, ağaçlarla, böceklerle beraber yaşıyoruz, doğayla beraberiz. Evet. İnsan çok önemli, çok değerli biliyorum ama onlar da e, korunmaya, kollanmaya muhtaç. Benim için öncelikli kurtarılması gereken yangında insandır ama doğayı da korumamız, kollamamız lazım. Bir Atinalı yazar, dünyanın bir tek Atinalı'yı dünyanın bütün ağaçlarına değişmem diyor. Evet. İnsan önemli, insanın çevresi önemli, doğası önemli ama insan benim için her şeyin başında gelir. Evet. Ee, bir de e, bunun yanına e, e, sizin eserleriniz üzerine yazı yazanlar, e, söyleşiler yapanlar, e, bir de çocuğu ekliyorlar. Evet. İnsan ve çocuk. Evet. Bundan da söz edelim mi? Şimdi e, çocuk bizim geleceğimiz. çocuk bizim e, biz aslında insan olunca Çocuk bizim geleceğimiz, yarınlarımızı kuracak olan çocuklar. Evet. Çocuklara yatırım yaparsak, çocuklara eğilirsek hiç zararlı çıkmayız. Yarınları ancak çocuklarımızı doğru eğitirsek, doğru yönlendirirsek yarınlarımızı kurtarabiliriz. Brezilyalı ünlü bir yazar, insanın ana yurdu çocukluğudur der. Bizim aslında hepimizin bina ettiğimiz her şey, çocukluğumuzun üstüne bina ediyoruz. Her şeyi onun üstüne kuruyoruz. O bakımdan da çocuk önemli. Geleceğimizi kurmak için önem vermeliyiz çocuğa ama biz hepimiz çocukluğumuzun üstüne bina ediyoruz, inşa ediyoruz her şeyi. Ünlü e, Jung hı hı. ben ona filozof gözüyle de bakıyorum Jung'a. E, bu söylediğiniz cümle e, orada da çok e, Jung'un eserlerinde de ağırlıklı olarak işlenmiştir. Doğrusu beni heyecanlandırdı bu cümleyi söylemeniz. O da der ki çocukluk Yaşama ve yaratmanın bütünüdür. Aynı Brezilya yazarın dediği gibi, ondan evet. sonra sadece üzerine bilgi birikimi hı. koyuyoruz. Amado. Altın çağı orası herhalde. Amado, sözünü ettiğimiz yazar. Amado. Evet. George Amado. Evet. Evet. Sevgili dinleyicilerimiz, e, sanatçımız İsa Çelik, 1944 yılında Mersin'in Gülnar ilçesinde doğdu. Bir defa ilçenin adı harikulade. Bir bir renk renk harmonisi var sanki hı hı. içerisinde değil Tabii. mi? Efendim, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme İktisadı bölümünü bitirdi 1970'te. 1958 yılında fotoğrafa başladı. Geçen yılda 50. sanat Yılı'nızdı değil mi İsa Evet. Sanatsal bir eylem olarak yaptığı fotoğraf çalışmaların yanı sıra bilim, kültür ve sanat insanlarının portre fotoğrafları ile Anadolu uygarlıkları fotoğrafları yaptı. Ayrıca çok sayıda afiş ve poster ile kitap, plak, kaset ve CD kapağı hazırladı. Tiyatro oyunlarında projeksiyon uygulamaları yaptı. Yapıtlarının pek çoğu afiş, poster ve kart olarak da yaygınlaştı. Sanatçı tarafından çok sayıda çocuk kitabının illüstrasyonu da yapılmıştır. Şimdi bunlardan söz edelim İsa abi, evet. Çok geniş bir e, alana yayılmış ama ortak payda elbette ki fotoğraf sanatı. Tabii. Fotoğraf sanatı. E Şimdi örneğin bir sanatsever olarak soruyorum. Şimdi e, bir plak CD kapağı e, hazırlarken... Ee, bir e, sergi amaçlayarak e, e, fotoğraf çekimi aşamasını düşünürsek serüveni düşünürsek bundan aralarında e, e, ne gibi bir ayrım vardır? Öyle ya çünkü bir e, CD'nin kapağını yap, yapıldığı zaman içerikte de, de kuşkusuz ilgili olan bir şey Tabii. değil mi? Yani bir türküyse ayrı bir şey, Türk sanat müdürse örneğin aklıma geleni söylüyorum. Hı -hı. Ama eee e, Doğaya açılıp işte insan ve çocuk teması çerçevesinde ortak payda da e, herhalde bir e, sanatçı açısından bir, bir, bir şey var. Bir fark vardır zannediyorum. Evet. Şimdi e, ben yalnızca fotoğraf yapmıyorum e, kuşkusuz. Fotoğrafın yanında başka şapkalarım da var. Söz gelimi binlerce kitap kapağı yaptım bugüne kadar. Binlerce demeyeyim CD'ler için CD plak bilmem ne. Ne bileyim Çin'den Almanya'ya kadar, Amerika'dan İngiltere'ye kadar pek çok yeri de kitap kapakları, CD kapakları falan yaptım. Ee, onun yanında e, bir yazarlık şapkam da var. İkinci, üçüncü kitabım basıma hazır falan. Şimdi konuya dönüyorum. Evet. Bir kitabın kapağını ya da bir CD'nin kapağını yapacak isem önce onu okurum. Okumadan bugüne kadar e, ya da ne yaptığını ne ettiğini bilmeden kimsenin fotoğrafını çekmedim. Artı. Hiçbir kitabın kapağını okumadan yapmadım. Okurum. Bir hafta 10 gün benimle beraber dolaşır o. Giderim, gelirim, onu gezdiririm. Hem hal olurum onunla. Sonra oturur hangi tekniği uygulayacağımı düşünürüm. Hı hı. Ben bir tür bir tek teknikle çalışmıyorum. Pek çok teknikler uygulayabiliyorum. Evet. O kitap ne istiyorsa, kitabın yüzü öyle bir grafik olmalı. Hı hı. Ya da CD'nin yüzü ne istiyorsa öyle bir Yüz olmalı. Hı hı. Ee, birisinin planı ya da şeyini yapacaksam, kapağını yapacaksam ya da fotoğrafını çekeceksem ben onunla kol kola dolaşabilmeliyim. Onunla bir yerlere gitmeliyim. Onunla oturup iki satır konuşmalıyım. Yoksa dümdüz ha, adı şuydu diye kitabının kapağını yapamam. Söz gelimi aşık veyselinin bir şeyini yapacaksam onunla hemal olurum. Atıyorum şimdi Aziz Nesin'in bir kapağını yapacaksam benim sonsuz muhabbetim olan bir insandı. Evet. E, tutalım ki Orhan Pamuk'un ilk kitabının kapağı da benimdir biliyorsunuz. Birçok bir kapağını yaptım. E, onunla bir dostluğum olması lazım. Yoksa kapak yapmam. Benim dünya de uymuyorsa bir kitap ya da bir CD bir, ya bir şey... Asla yapmam. Değil mi? O adam benim dünya görüşüme uymuyorsa asla fotoğrafını çekmem ya da yapmam. Ben çekme sözcüğünü sevmiyorum da fotoğrafını yapmam. Ha başkası yapıversin bana ne? Hiç beni ilgilendirmiyor. Tabii. Ee, şu fotoğrafı çektim, çekemedim, yaptım, yapamadım diye de bir endişem yok. Dövündüğüm çok, yapamadığım fotoğraf konusunda dövündüğüm çok şey vardır ama... E... Dünyadaki bütün güzel fotoğrafları Benim çekmem şart değil Başkaları da çekilmesin e işte, ne işte bu, kadar, <gülüyor> bu kadar diyorsunuz. Tabii. Sevgili dinleyicilerimiz Sanatçımız İsa Çelik 1973'te İnsan adlı ilk fotoğraf sergisini Açtı Çok sayıda pozitif gösterisi yaptı Ve bugün 70'i aşkın kişisel serginiz Değil mi İsa abi Yok yüze yaklaştı da Öyle mi Yüze evet, yaklaştı Evet, Bendeki bilgi demek ki 1-2 sene önceye aitti. Evet işte. Yani çok yüzü yüze yaklaştığı Harikulade. Evet. Ee, sanatçımız İsa Çelik İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği İfSAK'ın onur üyesi. Profesyonel Tantın Fotoğrafları Derneği üyesi. Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Danışma Kurulu üyesi. Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı Dayanışma Kurulu üyesi. Ruhusu Vakfı üyesi. Salı Fotoğraf Grubu üyesi. Akşehir Fotoğraf İlgilileri Derneği onur üyesi. Akşehir, Nasret, Noca ve Turizm Derneği danışma kurulu üyesidir. Bu kadar çok şeyi nasıl sığdırıyorsunuz? Daha Yürü da var sonra. da şimdi aklıma gelmiyor. <gülüyor> Vardır değil mi? Var tabii. Ee, en başta şimdi anımsayamaya çalışıyorum. Mimar Sinan Üniversitesi Fotoğraf Enstitüsü'nün işte kurucu üyelerindenim. Falan bir sürü bir şeyler evet, var. Evet. Ha nasıl, nasıl ben kendimi çok az çalışan bir adam diye düşünüyorum. Çünkü eğer rasyonel çalışırsak, rasyonel bakarsak zamanımızı harcamaya daha en az bunun kadar şey yapmalıyım diye değil mi? düşünüyorum. Değil mi? Bir tek buralarda üyeliklerle falan değil ben gece 12'den 1'den 2'den evvel yatmam. E, tutalım ki buradan üniversiteye gidiyorum derse e, gidiş bir saat, dönüş bir saat yani evet. iki saat. Evet. İki saat ben kitap okurum. Bir bakıyorum şeydeki, metrodaki insanlara bomboş dışarıya bakıyorlar. Karşısındakine bakıyorlar. Ben kitap okuyorum. Geçen zamanı niye doğru değerlendirmiyoruz ki? Değil mi? Kaçan fırsatların arkasından diyor bir Japon atasözü. Dört nala giden atlılar bile yetişemez. Değil mi? Zaman en savurgan harcadığımız şey. Maalesef. Ben sabahtan beri şu kadar saat yaşlandım. Sen de öyle. Bak bu teknik arkadaşım da öyle. Hepimiz yaşlanıyoruz ama Rasyonel değerlendirirsek o kadar kazancımız olacak. Dünyaya ben iki defa gelmiyorum ki. Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Akümü ne kadar doldurursam o kadar donanımlı bir adam olarak giderim bu dünyaya. Ben sizinle ya da dolmuş şoförüyle ya da ne bileyim kiminle konuşurken hiç okumamış adamla okumuş adam bir olur mu? Yeah. Hiç Ravel'i, Mussorgsky, Tchaikovsky, Dackland'ını ne bileyim Bazrak'ı okumuş adamla okumamış bir adamın onunla konuşması bir olur mu? Tabii ki. Olmaz. Öyle düşünüyorum. Evet, evet. Ee, şeyi soralım. Yani e, biz sana sever olarak ama e, fotoğraf sanatı çok özel bir alan elbette evet. ki. E, şu soruyu sık sık karşılaştığınızı zannediyorum. Yani e, fotoğraf yapmak deyimini sizin evet. dediğinizde kullanacak. Yani e, siyah beyaz ve renkli diye hep e, merak eder insanlarımız. Evet. Doğru. Yani bu bir tercih nedeni midir yoksa bir fotoğraf kendi rengini mi bulur? Evet. Şimdi öyle konular var ki o siyah beyaza yakışır. Hı hı. Tabii bu çok göreceli bir şey. Ee, bir fotoğraf var ki o renkli olur. Ee, söz gelimi şu anda bir şey gösteremiyorum ama hı hı. Ee, şu şimdi senin önündeki mikrofonu ben siyah beyaz çektiğim zaman ee, bu fotoğrafta mikrofonun o kırmızı şuna ne diyorsunuz bilmiyorum o kırmızı ...kendini belli etmeyecekti. Anladım. Ama şu sırada o kırmızı... ...bas bas bağırıyor. Hı hı. Sonbaharda bütün ağaçlar dökülmüş... ...yaprakları... ...bir tek böyle bir dal kalmış diyelim ki... ...bütün hepsi dökülmüş... ...bir sap sapsarı kıpkırmızı dal kalmış. Hı hı. Bunu ben renkli çektiğim zaman... ...o kendini belli ediyor. Fakat siyah beyaz çektiğim zaman... ...ya da siyah beyaz demeyelim de monokrom... De, çektiğimiz zaman... E, o, ...o ağaçların falan arasında... ...kaybolup gidecek... Tabii bir renkli konusu var... ...bir siyah beyaz konusu var ama... ...kim insanlar... Ee, ...siyah beyaz tutkunudurlar... ...kim insanlar da... ...hem onu hem onu yapmaktan az evet. ederler... ...bana sorarsanız... ...her fotoğraf... ...ayrı bir şey istiyor... ...her fotoğrafın, her şiirin, her ülkünün... ...her tiyat ...yani ayrı bir takım bir şeyler istiyor... Evet. ...o ne istiyorsa onu vermek gerekiyor... Evet. Evet. ...yani şimdi benzetmek doğru mu yanlış mı bilmiyorum ama doğru olduğunu sanıyorum. Tutalım ki kırda bayırda iki sevgili, çıtıbıtı iki sevgili genç koşuyorlar. Papatya, gelincikler arasında koşuyorlar. Bunu anlatırken ki kullandığımız sözcüklerle ne bileyim bir hamalın sırtında yüklerden ezilirken böyle onu aynı sözcükleri mi kullanacağız biz şimdi? Hayır. Ya da lama düşmüş bir adam birini vurmuş Şimdi aynı sözcükleri kullanamam ki ben. Tabii ki. tabii ki. Başka şeyler istiyor. Bence çok etkileyici bir örnek. Etkileyici yani. Yani gerçekten de böyle evet, bir yazar olarak da ben de bunu düşünüyorum. Tabii. Şimdi e, İsa abi e, e, Nazım Hikmet Fotoğrafik Çalışmalar Albümü Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi El Sanatları Osmanlı'dan bugüne Türk-Frans ilişkileri Nevşehir üzere e, Türk Fotoğrafçıları Kütüphanesi dizisinden çıkan İsa Çelik fotoğraf albümü ve Dur Gitme öykü e, kitabı. Nal döken yine Varlık yayınlarından öykü kitabınız ve baskıya hazır olan da Ölüm Hazırlığı evet. başlıklı hikayenin. Evet. Evet. Şimdi bu albümlere ve e, oradan da hikayeye hikaye kitaplarına gelir miserseniz. Tamam. Şimdi e, yani e, insanın inanası gelmiyor doğrusu. Bu kadar yoğun ve e, böyle e, insanı etkileyen başlıklar altındaki ürünler. E, bu bunlardan söz edelim isterseniz biraz. Tabii. Şimdi Türkiye, Anadolu daha doğrusu Anadolu benim sevdalı olduğum bir yer. Dağıyla, taşıyla, insanıyla sevdalısıyım. Ee, görmediğim, gezmediğim bir iki yer var. Onlar da e, ö, öbür dünyaya gitmeden mutlaka onları da görmek istiyorum. Ben Karadeniz insanının nasıl çömeldiğini bir duvarın dibine... E, ...hakkarlı bir adamın nasıl çömeldiğini... Ya da ne bileyim Ege'li bir adamın nasıl ıstık çaldığını bilmeliyim. Onlarla oturmalıyım, hasbihal etmeliyim. Evet. Ee, bizim bir arkadaşımızın bir sözü var. Çok sevdiğim bir söz. Şey diyor. E, Fotoğrafçılar bir yere jandarmadan evvel gider diyor. Çok güzel. Neden? Şundan. Jandarma Cilo Dağları'na niye çıksın kardeşim? Ama ben Cilo Dağları'na gidip oradaki güzellikleri o ters laleleri ya da öteki ağlayan gelin olağanüstü bir ismi var ağlayan evet, gelin evet. o ağlayan gelini size göstermeliyim oraya gidip oradaki krater göllerinin yarısı buz içinde yarısı erimiş ve etrafı silme haziran ayında silme çiçek içinde ben onları size göstermeliyim jandarma orada vukuat varsa gelir tabii ki. ya ne işi var jandarmanın orada tabii, ki, tabii ki. birisi birisinin kafasına bir odun vurursa gelir. Tabii. Ama ben oradaki güzellikleri göstermek istiyorum. Ee, lafı biri getiriyorum. Türkiye'de Anadolu'da Mersin'den söz gelimi, arabanızı 60 kilometre hızla ayarlayın ve Silifke'ye, bizim Gülnar'a doğru gidin. Her iki dakikada bir antik kent tabelası göreceksiniz. Yeah. İnanılmaz. Evet. Yeah. Şimdi e, yıllarca aradım. Yıllarca aradım böyle gittiğimde. Mersin'i anamı babamı görmeye gittiğimde. E, Silifke Müzesi Müdürü bir zamanlar gitmiş. E, orada bir yer görmüş. Bana şöyle bir elin yarısı kadar 6-9 gibi bir fotoğraf gösterdi. Kendisi iş gereği. Birisi ihbarda bulunmuş buradaki şeylere bir bakın falan diye. 3,5 e, yıl aradım. Sonunda... ...kuş uçmaz kervan geçmez bir yerde... ...o kaya kabartmalarını buldum. Dünyada profesyonel olarak... ...ilk fotoğraflarını çeken benim. Şimdi... ...oralara yollar yapılmış, sokaklar yapılmış... ...ama onları ilk gösteren benim. Çok güzel. Ee, şimdi... ...sonsuz kıvanç duyuyorum. Mersin'de Tabii. diyor ki çocuklar bana... ...abi burada böyle bir yer var... ...oraya sizi götürelim mi? Götürün. <gülüyor> Şimdiki hali neymiş bakayım diyorum... Ve ekliyorum. Tabii ki ilk çeken benim buranın. Sonra Uşak'ta Blondos diye bir yer var. Akıllara durgunluk verecek bir antik kent. Profesyonel olarak ilk fotoğraflarını çeken benim. Lafı getirelim. Şimdi... Fotoğrafçılar... Bizim... Türkiye'li fotoğrafçılar... Türkiye'nin... fotografik topografyasını çıkarıyorlar. Biz hepimiz... Bu işe sevdalandık. Evet... Sanatsal eylem fotoğrafı da yapıyoruz tamam ama e, tabii ki gittiğiniz gördüğünüz her yerin deklanşöre şöyle bastığınız zaman birer belgesi de olmuş oluyor. Tabii ki. Tabii ki. Böyle tabii bu iş. Şey. E, yani olağanüstü bir kültür hizmeti de aynı zamanda bu. Kuşkusuz. Ve e, herhalde e, ilginç bir yanı daha var fotoğraf sanatı olarak tespit edildiğinde bir korumacılık zinciri de kurulmuş tabii ki. oluyor. Tabii ki. Bu da çok etkili bir şey. Tabii ki. ki biz bu konuda bu koruma konusunda ne kadar vefasızlık çektiğimizi düşünüyorum tabii, da tabii. bu tab edilmiş efendime söyleyeyim kayıt altına alınmış tabii, tabii. bir hale geldiği için evet. oraya da sonsuz yararı var. Tabii. Evet. Şimdi bir şey anlatayım. Buyurun. Ee, benim doğup büyüdüğüm şehirde ...ilk kez bir diğer gösterisi... ...bir fotoğraf sergisi açmak istemişler. Hı hı. Tabii ölüm kime yakın hastaya... ...hemen beni çağırdılar. Yani oradaki en fotoğrafçı benim diye... Evet. ...çağırdılar gittik. Ee, i̇şte gösterimizi yaptık falan... ...sergimizi açtık. Derken benim kadim dostum... ...Ali Bilir... ...şair ve... E, ...hikayecidir. Dedi ki İsa'cığım bizim buradaydı... ...Türkiye'nin en yüksek şaresi... ...burada biliyorsun değil mi dedi... Hayır bilmiyorum. Nasıl olur dedim. Niye duymadık? Hemen gidelim dedi. Kalktık. Gittik. Tırnaklarımı kemiriyorum. Ben orada doğdum büyüdüm. Babam ki her yeri karış karış bilir. Böyle mıdır mıdır her yeri bilir. Gittik baktık. Kışın 67 buçuk metre yükseklikte. Yazın sular eridiği için. Sular şu olduğu için. 57 metre falan oluyor. Sonra böyle hayran kaldık. Olağanüstü bir şale. Evet kesiyorum. Mersin'e geldik. Babam Mersin'de yaşıyordu o sırada. Biraz serzenişte bulunayım. Baba dedim sen her yeri biliyorsun değil mi günlerde? Biliyorum. Niye dedim bu şelaleyi bana söylemedin dedim. Oğlum şelale akıp duruyor dedi. Niye söyleyeyim dedi. <gülüyor> Çok şelale akmasını söyleriz söylerdim dedi. Yani tabii ki. Yani o zaman bir vaka olurdu da yani. onu haber verirdim. <gülüyor> İkinci ben üç gün konuşabilirim bu konularda ama şerefle. Eee İkincisi işte o günlerdeki söyleşide bir baktım en önde oturan bir adam habire bana böyle e, olumlar gibi kafasını sallıyor. Söyleşi bittikten sonra geldi abi dedi ben Gilindire'nin e, yani Aydıncı'nın demek istediği belediye başkanıyım. E ne güzel dedim. siz oraya kaçırmak istiyor. Ya yapmayın dedim akşama kaymakambeyle yemeğiniz mi var? Yarın geleyim. Peki yarın gelir abi. Gittim. Neye istiyorsun illa dedim. Dedi ki abi kimseye fotoğrafını çektirmedik. Burada Türkiye'nin en büyük mağarasını bulduk dedi. Buyurun. Atıyor dedi. Buyurun. Atıyor dedi. <gülüyor> gittik. Patapatayla denizden işte bir buçuk saat kadar gittik. Böyle bir dağa tırmandık. Dağ gibi bir yere tırmandık. Şöyle yanlamasına bir kayan aralığından kapı yapmışlar metalden. Kimse giremiyor. İçeriye zor zoruna girdik. Şu dışarıdaki oda kadar... Bu odanın birkaç katı büyüklüğünde bir galeri var. Hı hı. Burası mı dedim? Çok güzel, yok abi burası dedi, bu, bu değil dedi anlattığımız. Ee, inanılmayacak büyüklükte, inanılmayacak büyüklükte oluşum hala devam etmekte olan 10 galeri aşağı aşağı aşağı aşağı gidiyor. İnanılmaz. En altta 54 metre derinliğinde bir göl var. Vay canına. Ve botla dolaşabiliyorsun gölü. Ve dört buçuk saatli indik çıktık. Şimdi... Üç gün sürer onun için... <gülüyor> bu... Ülkemizde hala... Bulunmayan, bilinmeyen yerler var. Neler var, neler var. Çok onun için çok ben çok... sevdalıyım. İnsanın... E, insanına sevdalıyım. Ağacına, kuşuna, toprağına... Antik kentlerine, her şeyine sevdalıyım. Dağın başında bir gün... Sıvas, Zara, Tuzla... Gözü köyüne gittim... ...işte biraz sakallarım var... ...hafifçe onlar gibi olmayan... ...hafifçe uzun bir saçım vardı... ...dediler ki... ...bir amca var burada... ...o seni görmesin... ...niye... ...çok menhus bir adamdır... ...seni topa tutar dediler... ...düğün başladı köy düğünü... ...köy düğünü izlemeye gittik... ...bir baktım... ...bütün dağlar keldir... ...hiçbir şey, ağaç falan yok... ...derelerde ağaç var... ...zoomla baktım... ...dağın yamacına bir adam yatmış... ...yanlamasına... Aşağı izliyor. Yavaş yavaş o değilden o değilden çıktım yukarıya. Merhaba merhaba hemen işte sigara paketleri tabakalar atıldı. Ee, ne diyorsun amca sen buradaydım? dedim. Ya düğünü izliyorum dedi. Düğünü seyrediyorum dedi. Düğün aşağıda dedim. Ben her şeyin altını kurcalarım ya. <gülüyor> ola ki bilmediğim bir şey söyler ya da bildiğim bir şeyi farklı bir biçimde söyleyebilir diye doğru, her şeyi kurcalarım. Ama dedi düğünün içinde olursan düğünü göremezsin ki dedi. Aa, ya. Dedim ki ben iyi ya. yerde dükkan açtım ya. Derken Yunus Emre'den bir şiir okudu Ayda Derken Dedi ki ya bu Yılmaz Güney'in hali ne olacak Dedi ya bu caz dedi falan Tamam dedim ben <gülüyor> Çok güzel Neyse meğer ha, Arkasından dedi ki bu saçın sakalın nedir senin böyle dedi Ben gene uyanmadım Ya dedim ki amca Ben bu saçımı sakalımı kesebilirim Bana bir jilet ver keserim ama üç gün sonra gideceğim buradan. Beni bir daha görmeyeceksin büyük olasılıkla. Bak dedim şu köyün içinden lağım akıyor. Çocuklar orada oynuyor. Kediler, köpekler, inekler, bilmem koyunlar bilmem geçiyorlar. Siz onları sağıyorsunuz. Mikrop taşıyor. Sen kaç yaşındasın? 87. Şuradan 15 tane çocuk çağırsan bu lağımı kapattırabilir misin? Tabii ki dedi. Niye yapmadın şimdiye kadar dedim. Durdu. Haklısın dedi. Peki var mısın dedim şu lağımı kapattıralım köy tertemiz bir köy olsun var mısınız varım dedi hadi o zaman aşağı inelim neyse kesiyorum burada kesmeyin kesmeyin çok güzel gidiyor kesmeyin bitti benim tabi ki orada sonsuza kadar kalacak halim yok sonra o sakat ayağıyla bastonuna dayana dayana köyün bir buçuk kilometre kadar dışına çıkarttı beni bütün ötek köylerle Hı -hı. birlikte ve rahmetli karısını tavlamak için yaptığı eğirtmeci yani taşıyı Hı -hı. yün eğilen şeyi Hı -hı. bana armağan etti. Dedi ki bu sakallı herif var ya bu sakallı herif dedi e, babam gelse bir tas su vermem ama bu sakallı herife sırtımda taş taşırım dedi. Çok güzel. İnsana yaptığın yatırım boşuna değildir. Değil mi değil mi? Anadolu insanına bir şey ver, o sana on şey verir. Kesinlikle. Aşık Veysel'in dediği gibi. Kesinlikle. Evet. E bu toprağın, bu toprağın çok renkliliği, verimliliği de buradan geliyor. Tabii ki. Bunca yıldır yıkmak için uğraşıyorlar ama Hı -hı. insan ayakta duruyor. Evet. Hem de bir olağanüstü evet. dereceyle. Evet. Çünkü evet. Anadolu burası. Evet. Şimdi İsa Bey. Aziz Nesin, sevgili dinleyicilerimiz, sanatçımız İsa Çelik, Aziz Nesin, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Sabahattin Ali, Aşık Veysel, Rıfat Ilgaz, Cevdet Kudret, Şahap Sıtkı, Can Yücel, Füluzan, Ritsos, Beysat Budak, Nusret Pulhan, Yalçın Çetin, Fahri Erdinç, Ali Osman, Deniz Köpüğü, Hamiyet Hanım, Zehra Say, Suzan Ustan, Rutkay Aziz, İzzet Keribar, Gültekin Çizgen, İbrahim Demirel, Abdülkadir Bulut gibi önemli bilim, kültür ve sanat insanları üstüne yazdığı, hepsi birer öykü bütünlüğündeki yazılardan oluşan, katlanamadığım bir acısın Sümbül ile Nergis arasında adındaki anlatı kitabı da basımı hazırlanıyor. Bundan da söz edelim miyiz abi? Tabii. Şimdi hepimizin var olmasında, beyinsel gelişimimizde bu insanların etkisi ve katkısı var. Biraz evvel başka bir nedenle söylemiştim. Bana kimse e, Beethoven'dan gıdalanmadım diyemez. Kimse e, Asturias'tan gıdalanmadım diyemez. Ben seninle ya da arkadaşımla ya da dışarıdaki simitçiyle konuşurken Asturias'ı okumuş olmamın mutlaka bir faydası bir katkısı vardır. Elbette. İnsanoğlu bugünlere durup dururken gelmedi. Öbür türlü mağara resminde kalırdık. Üst üste koymasaydık bilgilerimizi, görgülerimizi biz oralarda kalırdık. Oysa insanoğlu bütünsel insana giderken bütün bu üst üste ile gitti. Başka hiçbir çaresi yok. Şimdi lafı tekrar beri getireyim. Ben kendi e, zamanımda e, tanışma şansına eriştiğim, ...gıdalanma, beslenme şansına eriştiğim bu insanları bir defa borcu olsun diye fotoğraflarını yaptım ve onlarla anılarımda e, yaşadığım anı, anıları yazdım. Ama hepsi bir hikaye bütünlüğünde e, mutlaka bir başı bir sonu ve mutlaka bir mektubu olan hikayeler. Çok, çok güzel. Aynen e, öteki hikayelerim gibi bir mektubu olsun, avucunda saklı bir yazı olsun Hı -hı. diye. Durup dururken ben şöyle yazı yazmayı hiç sevmiyorum. gelimi insanlar anılarını yazarlar. Şurada doğdum, şurada niyettim, ettim, şurada bilmem ne yaptım, şurada yürüdüm. Bana ne kardeşim? İçinde saklı, avucunda saklı bir şey tutabiliyor mu bu evet. yazdığın şey? Ya da ya da saklı olan bir şey, yani benim bulmamı sağlayan bir şeyi söylüyor mu? Bunun evet. derdindeyim. Evet. Böyle kimi yazlar yazdım. Şimdi insanlar Bizim toplumumuz ne yazık ki e, bilgi ve belge biriktirmeyen bir toplum laf aramızda evet, böyle evet, hiç, hiç şey evet, yok. Evet. Söz gelimi benim oğlum Baran e, ha, havacılığa çok meraklı Hı. 12 yaşında şimdi havacılık müzesine bin kez gittik. Böyle yapışıyor bütün uçaklara <gülüyor> aklıma geldi dedim ki ilk yolcu uçağı hangisi? Bilmiyoruz dediler. Nasıl bilmezsiniz dedim ya. Nasıl olabilir böyle bir şey? Ya. Ya peki bilgi falan var mı? Yok dedi bilmiyoruz. Araştırdım. Buldum. Şimdi onun hikayesini yazıyorum. Çok güzel. Eee merak ettim. Bu çocuk meselesi beni çok ilgilendiriyor Hepimizi tabii ki ilgilendiriyor olmalı. İlk esirgeme işini kim düşünmüş? Esirgeme. Çocuğu kim esirgeme işini düşünmüş? Evet. Ve Hamiyet Hanım. Biraz evvel seninle anlattın. Hamiyet Hanım. Merak ettim. Ee, Türkiye'de medeni nikahla evlenen ilk kadın kim? Ya. <gülüyor> Öyle ya. ya. Biz bunlara hiç şimdi, sormuyoruz. Şimdi bakın. Ee, Louis, şeyin Armstrong'un ayağa ilk gelen adamın hı -hı. neredeyse kız kardeşinin kocasının bağcıklı mı bağcıksız pabuç mu giydiğini biliyoruz. Kayınbiraderinin saçını nereden nereye taradığını biliyoruz neredeyse. Abartıyorum ya. Evet, evet, evet, evet. Oysa şeriattan yeni çıkmış bir ülkede. Yani cumhuriyet kurulmuş. Genç cumhuriyet. Her şey yoktan var ediliyor. Ve medeni nikahla ilk bir kadının evlenmesi olağanüstü. Aya Merya'ya e gitmekten daha önemli. Evet. Öyle ]sınız. mi? Öyle. Bence de kesinlikle. Kim bu kadın dedim. Ve bunun hayatını yazdım. Yayınlandı. Sonra... Atatürk ilkelerinin en sembol fotoğrafı hangisi? Karatahta başında Atatürk. Öyle değil mi? Evet. En sembol bu. Şapkadan daha da sembol fotoğraf bu. Çünkü yazıyı öğretiyor bize. Tabii. Tabii. Kim çekmiş bunu? <gülüyor> Adam, onun da hikayesini yazdım. Çok güzel. Adam keçi derisinden agranizör yapıyor. O bas, fotoğraf baskı aleti İnanılmaz. Yani. Falan. İşte bütün bunları anlatıyorum orada. O kitapta. Öyle şeyler. Hem hikayelerin hem dramatik bir yanı var evet. hem de e, uyarıcı, ivme kazandırıcı bir yanı var. Evet. Şimdi anlattığınız şeyler evet, hakikaten çok etkileyici. Böyle bizim tarihimiz o kadar zengin ki binlerce soru, soru sorabiliriz tabii aslında. Canım, tabii ha, bu tabii. canım. Dinleyicilerimiz için de benim için de e, buna sağ teşekkür, sağ teşekkür ediyorum uyarıcı bir şey. Doğrusu sağ sağ hakikaten sağ. ilk resmi nikahla evlenen ya. kimdir? Ya. Hak, yani bunu hiç sormadık. Oysa bu bir devrim bu. Tabii ki. Başlı başla bir bireysel bir devrim, bireysel dedi, toplumsal bir devrim. Bak bunu sormadık arkadaşlar. İstiyorsan başka bir zaman başka bir programda bütün bunları çok, alıp çok ilginç baştan olur. başa bunları konuşabiliriz. Vallahi çok ilginç. Söz gelimi tutalım ki bugün hı hı. medeni yasa çıktı. Hı hı. Ertesi gün nikah kıydırıyor ve başı açık. Son derece modern bir giysisiyle ve bir de öğreniyorum ki akademiden, Güzel Sanatlar Akademisi'nden İlk mezun olan kadın ressamlardan birisi... Çok ...üstüne üstlük... gene çok şaşırdığım... ...hiç bilmiyordum... Ee, ...Etiler'de bir galeri vardı... Benim ...ben bir yıl şöyle çok... E, ...bir şey yaptım... ...değişik bir şey olsun diye... ...her ay Bodrum'da bir sergi açtım... ...Bilim Kültür Sanat İnsanları sergisi... ...10 kişinin... ...11. ay... E, ...orada retrospektif bir sergi açtım... 12. ayda burada bir sergi açtım. Hı hı. Yani bütün bir yıl her ay her her gün sergim olsun istedim. Çok. Meğer benim o açtığım son yılın son sergimden sonra e, sergi açan hanımmış. Zehra Say. Fazıl sayın yengesi. Hı. Hmm, demin Nasıl? ismini andık burada <gülüyor> ya. Nereden nereye? Ya. Ya nereden nereye ya? Çok... zamanı heyecanlandırıcı. Hayır söz aldık sizden. Sizden tamam, söz keyifli. aldık. Ne heyecanlandırıcı bir program oldu. Bunun gibi. E ee, abi az önce kültür ve sanat insanları üstüne yazdığınız e, öykü bütünlüğündeki e, kitaptan söz ederken evet. e, buradaki sanatçılarımızdan biri ülkemizin çok önemli bir şairi. Abdülkadir Bulut'tan da söz ettik. Evet. Programı başlamadan sizinle sohbetimizde e, şi, e, seçtiğiniz şiirlerden birinin de Hı -hı. Abdülkadir Bulut'un olduğunu evet. söylediniz. Doğrusu bu e, çok heyecanlandırdı beni. Sizin de e, çok eski kadim bir dostunuz olduğunu Tabii. biliyorum. Tabii. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz biliyorsunuz sanat ve sanatçılar programını biz e, konuk ettiğimiz sanatçının seçtiği ve seslendireceği şiirlerle bitiriyoruz. İsa abi e, hem şiirlerimizi e, tanıtalım hem de lütfederseniz dinleyicilerimize sunalım. Tabii sağ olun. Abdülkadir Bulut çok genç yaşta ne yazık ki aramızdan e, bir talihsizlik sonucunda, bir trafik kazası sonucunda ayrıldı. E, çok e, bana her zaman acı veren bir şeydir o. E, bir tanıklığa geliyor Silifke'ye. Silifke'den dönerken minibüste köylülerine arkasını dönmemek için kapıya Dönük olarak oturuyor ve kapağı açılıyor ve paramparça olmuştu. Ben Abdülkadir'in pek çok kitabının kapağını yapmıştım. Ne yaptım ben buna diye bir baktım. Meğer ta yıllar evvel yaptığım kapak paramparça olmuş bir adam resmi yapmışım. Şimdi Abdülkadir Bulut'un benim kadim dostum, güzel dostum Abdülkadir Bulut'un aynı senin gibi şiirini size okumaya çalışacağım. Uzun geceler ister çiçek açmak için tütün. Tuhaftır kırılırken bile dibi... ...ele vermez toprağını. Aynı senin gibi. Aynı senin gibi. Ansızın basılı paransam. Saçtan tırnağa yaka paça. Ne bulabilirler üstümde? Gelecekten başka. Harikulade. Bu Abdülkadir Bulut'un şiiriydi. Şimdi... ...izin verirseniz ben... ...iki... ...2-3 kısa da şiir Lütfen. okumak isterim. Lütfen. Cemal Süreyya'nın... E, ...bir şiiri var. Bu şiiri herkes babası öldüğü zaman yazdığını zanneder. Oysa... E, ...Eskişehir'de babası... ...Eskişehir'e... ...evlenmek istediği... E, ...bir hanım için... ...icazet almaya gider. Yani ondan... işte ...olur almaya gider. Hı hı. E, babası ve bütün aile yoksulluklar ve yoksulluklar çekmiş çok terörize olmuşlar ee, yemekte lafı açar babası anımsadığım kadarıyla şöyle der oğlum sen yoksul o yoksul nasıl olacak bu işler onun üzerine e, elindeki çatalı ya da kaşığı e, gürültüyle masaya bırakır ve ayağa kalkıp der ki Baba biz yoksul değil miydik der ve çıkar gider. Onun üzerine şu şiiri yazar. Evet. Sizin hiç babanız öldü mü? Benim bir kere öldü, kör oldum. Yıkadılar, aldılar, götürdüler. Babamdan unmazdım bunu, kör oldum. Sizin hiç ama gittiniz mi? Ben gittim, lambanın biri söndü. Gözümün biri söndü, kör oldum. Tepede bir gökyüzü vardı yuvarlak. Şöylelemesine maviydi, kör oldum. Taşlara gelince, hamam taşlarına. Taşlar pırıl pırıldı, ayna gibiydi. Bir şey gibiydi, bir şey gibi kötü. Yüzümden ummazdım bunu, kör oldum. Siz hiç sabunluyken ağladınız mı? Şimdi çok, çok sevdiğim, çok uzun yıllar çok yakınında olduğum Turgut Uyar'ın bir şiirini size dillendirmek istiyorum. Güzel. Sonsuz ve öbürü. En değerli vakitlerinizi bana ayırdınız. Sağ olunuz efendim. Gökyüzünün sonsuz olduğunu bana öğrettiniz. Öğrendim. Yeryüzünün sonsuz olduğunu öğrettiniz. Öğrendim. Hayatın sonsuz olduğunu öğrettiniz. Öğrendim. Zamanın boyutlarının sonsuzluğunu ve havanın bazen kuşa döndüğünü öğrettiniz. Öğrendim efendim. ...ama sonsuz olmayan şeyleri öğretmediniz. Efendim... Baskın zulmün... ...kıymın, açlığın... ...bir yerlere kıstırılıp kalmanın, susturulmanın... ...aşk mutluluğunun ve eski hesapların... ...aritmetiğin bile... ...bunları bulmayı bana bıraktınız. Size teşekkür ederim. Şimdi de sizlere... ...Atilla İlhan'ın... ...O Sözler Ki şiirini okumaya çalışacağım... O sözler ki acıdır, Mapusane avlularında demirli kırbaçlar gibi şaklar, O sözler ki sırasında çiçek açmış bir nar ağacıdır, Dağ ufkuna vuran deniz aydınlığı, Sırasında gizemli bıçaklar, O sözler ki imgelem sonsuzluğunun ateşten gülüdürler, Kelebek çarpıntılarıyla doğarlar, ölürler, O sözler ki kalbimizin üstünde dolu bir tabanca gibi, ölüp ölesiye taşırız. O sözler ki bir kez çıkmıştı ağzımızdan uğrunda asılırız. Teşekkür ederim. Sevgili dinleyicilerimiz, bir sanat ve sanatçılar programında daha birlikte olduk. Bu haftaki konuğumuz fotoğraf sanatçımız Sayın İsa Çelikti. Eee İsa abi çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın. Sanat ve Sanatçılar. Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz.